Rabbimizi efhalinden tanıdıkça esmasını el esmaül husnasını anlamış oluruz. O isimleriyle bize nasıl tecelli ettiğini, nasıl muamele ettiğini anlamış oluyoruz. Elbette ki kul bir de <gülüyor> Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak Allah'ın isimleriyle isimlenmesi gerekir. O isimlerle aynı şekilde ef'alini fiillerini yerine getirmesi gerekir ki Allah'a yeryüzünde halife olsun, halife olabilsin. <gülüyor> Sıra Allah'ın irade fiiline gelmişti. Allah irade eder. Allah diler. Allah ister. Diler, ister. Aynı şekilde kul da irade eder, ister. Allah ona irade vermiştir. Tercih etme hakkı vermiştir. Dileme hakkı vermiştir. Allah neyi dilemiştir? Her neyi yaratmışsa onu dileyip öyle. Önce dilemiş, sonra da yaratmıştır. Aynı şey insan için geçerlidir. Allah her bir insanı tek tek her zerresiyle dilemiş, irade etmiş, ondan sonra yaratmıştır. Yani önce sevmiş, sevdiğini yaratmak için yaratmayı dilemiş, sonra onu terkip edip öyle yaratmıştır. Allah bir şeye ol dediğinde, o hemen olur buyurdu. Yasin Suresinin son ayetinde öyle buyuruyordu. وَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا en يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah bir şeyi irade ettiğinde ona ol der, o da hemen olur. Kulun Rabbini anlayabilmesi için, tanıyabilmesi için Allah'ın kendisi için neyi irade ettiğini anlaması gerekir. Kulunu irade etmiş, yaratmış. Her bir kul Rabbinin huzurunda bunu böyle anlamalıdır. Rabbim beni yaratmayı diledi. Dilerken nasıl dilenmiştir? Önce yaratacağı kulunu sevmiş, sonra onu yaratmayı diledi, sevdiği gibi diledi, irade etti ve yarattı. Kul da irade ediyor mu? Elbette ki kulun da irade etmesi gerekir. <gülüyor> Kul nasıl irade eder, etmelidir? Kul Allah'ın kendisi için irade ettiğini irade etmelidir. Kendisi için dilediğini dilemelidir ki o kul olmuş olsun. Rabbinden yüz çevirmemiş olsun, ayrılmamış olsun. Allah'a göre beni yaratan Rabbime göre demiş olsun. Yoksa bence bana göre demiş olur. <gülüyor> Allah kulu için bir de neyi dilemiştir? Kendisine veli olsun diye, iman etsin, sevsin diye, yakın olsun diye, kendisini tesbih etsin, hamd etsin, şükretsin, tevhid etsin, tekbir etsin diye yaratmıştır. Kendisini zikretsin diye, unutmasın diye, kendisine dua etsin, kendisiyle konuşsun diye yaratmıştır. Kul Allah'ın kendisi için dilediğini dilediğinde Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşmiş olur. Eğer kul Allah'ın kendisi için dilediğini dilemezse bu durumda Allah'tan yüz çevirmiş olur. Bu sefer şeytanın kendisi için dilediğini dilemiş olur. Allah bizim velimiz, Allah bizim Evet, dostumuz, nevlamız bize rahmetiyle muamele eden rahman ve rahim olan Rabbimizdir. Bezi seven, vedud olan Rabbimizdir. Onun bizim için dilediği hayır gerisi, gerisi hepsi şer, hepsi kayıp, hepsi zarar ve ziyandır. Onun için her halükarda kulun Rabbim benim için neyi takdir etmiş, neyi irade etmiş, neyi dilemiş, nasıl yapmamı istiyor, nasıl konuşmamı istiyor, nasıl düşünmemi istiyor deyip Rabbine bakması gerekir. Rabbinin kendisi için irade ettiğine, dilediğine bakması gerekir. Şeytan da bizim düşmanımız, bizi cehenneme davet eden düşmanımız, Bizi küfre, şirke, nifaka, riyaya, hasede, günaha, kine, nefrete davet eden düşmanımızdır. Allah da bizi imana, onu sevmeye, onun için sevmeye, bütün varlık üzerindeki tecellisini görmeye, bütün varlığın onu hamd ile tesbih ettiğini görmeye, şahit olmaya davet ediyor. Bütün varlıkla beraber ona hamd etmeye, onu övmeye, onu sevmeye davet ediyor. Kul da bu arada kendi tercihini yapar, iradesini kullanır. Allah kuluna irade vermiş, tercih etme hakkı vermiştir ki bunun için mutlaka iki şıkkın olması gerekir ki birini tercih edebilsin. Evet, şıklardan biri kulun Rabbinin kendisi için irade ettiğini irade etmektir. Evet, ikinci şıkta şeytanın kendisi için düşmanın kendisini cehenneme davet eden, cehenneme sürükleyen düşmanının kendisi için dilediğini irade ettiğini irade etmektir. Onun için kul ya Allah'a abd olur ya şeytana abd olur, kul olur. Ya Rabbini dinler, Rabbine itaat eder. Ya şeytani dinler, şeytanın verdiği vesveseyi dinler. Şeytanın peşinden gider, şeytana kul olur, şeytana abd olur. Onun için Allah ısrarla tekrar tekrar o sizin apaçık düşmanınızdır. Onu dinlemeyin, onun adımlarına uymayın, ona abd olmayın buyurur tercih vermiş ki, irade etme hakkı vermiş ki, ondan bunu böyle istiyor. Onun için hayrı yaratan Allah'tır. Şerre davet eden, Allah'tan yüz çevirmeye davet eden iblistir, şeytandır. Rabbimize dönüp ona itaat edince hayırda oluruz, kendi irademizi öyle kullanırız. Allah'tan yüz çevirince evet. geriye şerden başka, küfürden başka, cehennemden başka, kaybetmekten başka bir şey kal, kalmaz. Rabbinden yüz çevirdiğin için, Rabbini dinlemediğin için, Rabbinin senin için irade ettiğini tercih etmediğin, irade etmediğin için evet, karanlığa, zulme, zulümata evet, boğulur insan, dolayısıyla kaybeder. <gülüyor> Her bir kul iman edince anlar ki El Esmaul Husna bütün güzellik Allah'a aittir. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle tecelli ediyor ve muamele ediyor. Güzel olmayan bir ismi olmaz. Şer olan, zarar olan, zulüm olan bir işi olmaz. Haşa. Kur. Allah'tan yüz çevirince, Allah'ın güzelliğinden yüz çevirince karanlığa gömülür, küfre, şirke boğulur. Zalimlerden olur, kendine zulmedenlerden olur. Bununla beraber El Esma'ul Husna nasıl Allah'a aitse, bununla beraber El Ef'alul Husna yine Allah'a aittir. O isimlerden o efali tecelli ediyor. Allah rahman ve rahimdir. Rahmetle muamele eder. Onun muamelesi efalidir, fiilidir. <gülüyor> Her bir kulun Rabbini kendi üzerinden tanıması gerekir. Kendisine yapılan muameleden tanıması gerekir ki Rabbini tanımış olsun. Rabbinin yakınlığını, Rabbinin El Esma'ul Hüsnası'nı tatmış olsun. <gülüyor> Allah kulunu şehadet etmeye, şahit olmaya davet ediyor. Allah'tan başka ilah olmadığına davet ediyor. Kendisiyle beraber şahit olmaya davet ediyor. Şehidellahu en lehu la ilahe illa Allah şehadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Aynı şekilde kulun da Allah'tan başka ilah olmadığına, mülkün malikinin olmadığına, melikinin olmadığına, rezak olmadığına, her anda her şeyi yaratanın o olduğuna, yarattığını yok edip yeri bir yeni bir yaratılışla, yaratışla yaratanın hallah olan Allah olduğuna şahit olması gerekir. <gülüyor> Her ne olursa olsun Rabbinin her anda bir şeyinde, her anda bir işte olduğuna, al olduğuna şahit olması gerekir. Evet, Allah irade eder, kulun irade etmesini ister, şahadet edince Rabbinin kendisi için neyi irade ettiğini anlar, iman eder ve bununla beraber o da Allah'ın kendisi için irade ettiğini irade eder. Rabbi bizim için cenneti irade etmiştir. Veliliği, ona veli olmayı irade etmiştir. Ona dost olmayı irade etmiştir. Onu sevmeyi, onun için sevmeyi, kulu için, her birimiz için irade etmiştir. Bununla beraber her anda gönlümüze vahyeden, tecelli eden evet odur. Kendine davet eden olur. Muradi üzerimizde gerçekleşsin diye muameleyi yapan O'dur. Her bir kulun kendine bakması gerekir. Rabbinin kendisi için irade ettiğini o da irade ediyor mu, etmiyor mu? Allah'ın kendisi için sevdiğini o da seviyor mu, sevmiyor mu? Rabbi onu seviyor, o Rabbini seviyor mu, sevmiyor mu? Allah'ın bütün efalleri, bütün fiilleri aşktan çünkü. Aşktan, muhabbetten sevdiği için muamele ediyor. <gülüyor> evet, Allah irade ediyor, kul da irade ediyor. Her bir kul aynı şekilde birbirini doğru bildiğine, hak bildiğine davet ederken de onlar da irade ediyor. Benim irade ettiğim gibi irade et diyor, dile diyor, iste diyor. Ben senin için neyi istiyorsam sen de O'nu iste. Ama Allah'a iman edenler ne der? Hayır, Rabbim benim için neyi istemişse ben O'nu istiyorum. O'nu istemem gerekir, O'nu dilemem gerekir, irade etmem gerekir, tercih etmem gerekir. Allah neyi irade etmişse kulü için bütün peygamberler de O'nu irade ediyor, O'nu diliyor, O'nu istiyor. Onun için Allah'a davet ediyor. Allah'ın kendisi için istediğine, irade ettiğine, dilediğine davet ediyor. Aynı şekilde kıyamete kadar gelen bütün peygamber varisleri de böyledir. Allah'ın hulü için irade ettiğini irade edip istiyor ve onun kendisi için irade ettiğine davet ediyor. Onun irade ettiği gibi onun da irade etmesini, iradesini kullanmasını istiyor. Yani bir sürü mantığıyla hadi böyle yapın değil. Rabbin senden ne istiyorsa onu yap. Hep beraber Allah'a kur olalım der. Öyle. Allah'a davet eder. Kur Allah'a iradesini teslim etmezse, evet ne olur? İradesini Allah'a teslim etmek demek Allah'ın kendisi için irade ettiğini, dilediğini dilemek demektir. Rabbinin davetine icabet etmek demektir. Şeytan da kendisi için tam ters taraftan irade eder. Allah'ın kendisi için dilediğini dilemeyince, şeytanın kendisi için dilediğini dilemiş olur. İster farkında olsun, ister farkında olmasın, şeytanla beraber karanlığa zulümata, cehenneme doğru yol alır. <gülüyor> Kul Allah'ın kendisi için irade ettiğini irade edince Allah onun gönlüne, onun aklına, onun iradesine tecelli eder. Kul öyle bir hal alır ki Allah'ın kendisi için dilediğini diler. Başkası için dilediğini diler. Bu sadece bir dileme değil. Her neyi diliyorsa, fiili de ona göredir, düşüncesi, fikri de ona göredir, sevgisi de ona göredir. Onun için vuslat yolculuğunda kulun ilk yapması gereken işi, ilk fenası, iradenin fenasıdır, iradenin bekasidir. Kul kendi iradesini Allah'a teslim edince, ben Allah'a teslim oldum deyince iradesini teslim eder. O teslim olunca bu iradenin fenası olur. Allah onun iradesini tecelli edince, Allah'ın tercih ettiğini kendisi için kul tercih edince, Allah'ın bekası tecelli eder, kul artık kendi dilemesiyle değil, Allah'ın kendisi için dilediğini dile, dilemekle, evet irade fena ve beka bulmuştur. Yolu yürüyor, Rabbine gidiyor. İrade teslim olmadan kul asla bir adım bile atamaz. Yani kul bence, bana göre bu hayırdır, bu güzeldir, bu yanlıştır dediği sürece Rabbi ile arasında evet, perde vardır, benlik perdesi vardır. Dolayısıyla o benlik perdesi onun iradesini perdelemiştir. Nefis ona hükmediyor. ediyor. Allah, Allah'ın hükmünü kabul edememiş demektir çünkü. İradesini Allah'a teslim edince gerisi peş peşe gelir. İradesini Allah'a teslim etmiş, Allah'ın kendisi için irade ettiğini, dilediğini isteyen bir kul nasıl bir hali vardır, nasıl bir tabiri vardır, olaylar, meseleler karşısında imtihanlar karşısında her ne olursa olsun Rabbim benden ne istiyor nasıl istiyor der öyle düşünür öyle konuşur öyle hareket eder asla bence demez bana göre demez falancalara filancalara göre demez diyemez çünkü iradesini Allah'a teslim etmiş Rabbinin kendisi için irade ettiğini tercih etmiştir ben yokum Rabbim var demiştir Elbette ki yolu yürürken, yolculuğu yaparken Rabbinin kendisinden ne istediğini tam olarak bilemediğinden Rabbini kamil manada tanıyamadığından dolayı ne yapması gerekir? Rabbini bilen, Rabbini tanıyan onunla beraber Rabbinin kulu için neyi irade ettiğini bilen biriyle beraber olması gerekir ki onunla beraber iradesini teslim etmesi lazım mürçid Kamil bunun içindir, peygamberler bunun içindir. Bütün sahabe iradesini Allah'ın Resulü'le tercih etmiştir. Onun için Allah öyle buyuruyordu, Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde müminlere fikir beyan etmek yaraşmaz. Yani o başka bir şeyi irade edemez, dileyemez. O bir mümin çünkü. Bütün sahabe Resulullah Efendimiz'e iradesini bu şekilde teslim etti mi, Resulullah Efendimiz'in kendisi, kendileri için istediğini istediğimi bir beşer olarak onun gibi birine teslim olunca, iradesini onun iradesiyle bir yapınca Resulullah Efendimiz neyi söylerse o benim de söylediğimdir. Neyi benden istiyorsa benim de istediğimdir. Dediyse biri Resulullah Efendimiz'e iradesini teslim etti. Peygamberler döneminde bu böyledir. Onlardan sonra da kıyamete kadar peygamber varisleri evet böyledir. Onlarla beraber olanlar evet iradesini onunla bir eder. O irade ediyor mu? Elbette ki ediyor. O Allah'ın iradesiyle irade ediyor. Yani Allah'ın kendisi için irade ettiğini irade ediyor, diyor. Yol bundan ibaret, yolculuk bundan ibaret. Gerisi sonra gelir. Bunu söylemeden Asla bir adım bile atamaz yolda. Rabbine yürüyemez. Neden? Çünkü daha nefsini, iradesini, tercihini Allah'a teslim edememiş. Hala Allah Rabbi karşısında ben diyor, bence diyor, bana göre diyor. Tercih yapabiliyor. Her yaptığı tercih şirktir. Her yaptığı tercih küfürdür. Allah'tan bağımsız. Rabbim ne der? Rabbim benim için neyi irade etmiş, neyi dilemiş demediği her anda küfürde ve şirktedir. Allah ile arasına o. Allah'tan bağımsız olarak dilediği her ne varsa perde o olur. Onun için perdeleri aralayabilmek için iradesini Allah'a teslim etmek gerekiyor. Bir kul kendisini yaratan Rabbine iradesini teslim edemiyorsa, Allah'ın kendisi için tercih ettiğini tercih edemiyorsa, Allah onu imtihanlara tabi tutarken, şöyle de olabilirdi, böyle de olabilirdi, keşke şöyle olsaydı, şöyle olmasaydı diyebiliyor, bu cesareti Allah'a karşı gösterebiliyorsa, ona nasıl kul denebilir? Kul denmez. Kulun bir beşer olarak bir şeyi istemesi ayrı şeydir. Bir şeyi kaybetmesi ayrı şeydir. Yani bir şeye sevilmesi, üzülmesi ayrı şeydir. Rabbine itiraz etmesi başka bir şeydir. Rabbinin huzurunda fikir beyan etmesi başka bir şeydir. Evet ya Rabbi, ben bunu böyle istiyorum ama sen benim için böyle takdir etmişsin. Bu ağır da olsa, bu acı da olsa, bu zor da olsa, Doğru olan budur. Senin benim için tercih ettiğindir, irade ettiğin, dilediğindir. Ben senin benim için yaptığın tercih karşısında fikir beyan etmem. Çünkü sen benim Rabbimsin, beni yaratan Rabbimsin. Elbette ki beni benden daha iyi bilensin. Nasıl kazanacağımı en güzel bilensin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir beşer olarak evet, arzularım olur, isteklerim olur. Bir şeyin olmasını isterim veya bir şeyin olmamasını isterim ama senin benim için istediğin haktır, hayırdır, aşktır, muhabbettir, güzelliktir, sana yakınlıktır. Benim için şeref O'dur. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu, Allah size şerefinizi indirmiştir. Nedir şerefimiz? Kur'an. Allah'ın bizim için dilediği Allah her bir ayette bizim için neyi dilediğini beyan etmiştir. Neyi dileyip neyi dilemediğini beyan etmiştir. Neyi yap dediyse onu dilemiştir. Neyi yapma dediyse evet onu yapma diye bizim için tercih yapmış, dilemiştir. Müslüman olmak da budur. Allah'a teslim olmak budur. Kul iradesini Allah'ın iradesine teslim etmedikçe Müslüman olmaz. İslam'ın dairesine girer, imtihanlara tabi tutulurken, hayatı yaşarken, ya teslim olmuş olarak kulluğunu yapar, her an teslimiyeti artar, Allah'a yakınlığı artar, her an Rabbini öğrendikçe, anladıkça, tanıdıkça, bütün varlığı ayet olarak okudukça ya iradesini Rabbine teslim eder, Rabbinin nazarıyla nazar eder, Rabbimin muradi üzerimde gerçekleşsin diye onun irade ettiği gibi irade eder ya da ben der, bence der, bana göre der, falancalara göre der, o falancalar kim olursa olsun o fark etmiyor. <gülüyor> Allah'tan yüz çevirdi mi şeytana dönmüştür başka tarafa dönmüştür. Evet, Allah diler kul da diler. Allah ona irade vermiş, dileme, tercih etme hakkı vermiştir. Allah kulunu seviyor ve istiyor. Kendine davet ediyor. Cennete koşmaya davet ediyor. Kazanmaya davet ediyor. Allah'a yeryüzünde halife olmaya, ayna olmaya davet ediyor. Güzel yapmaya, güzel olmaya davet ediyor. Aynı şekilde insanları birbirine kardeş olmaya davet ediyor. Yardım etmeye davet ediyor. infak etmeye davet ediyor. Sadaka vermeye davet ediyor. Zekat vermeye davet ediyor. Birbirine hidayet olmaya davet ediyor. Birbirini cennete davet etmeye davet ediyor. Kul kendi tercihini kendisi yapar. Ya Allah'ın davetini kendisi için irade ettiğine, tercih ettiğine icabet eder ya da şeytanın davetini icabet eder. Yaratılmış bir kul kendisini yaratan Rabbinin huzurunda eğer fikir beyan ediyorsa, bence bana göre diyorsa kimin durumuna düşmüştür? İblis'in durumuna düşmüştür. Bir kelime bile söylemiş olsa İblis'in durumuna düşmüştür o anda. Çünkü Allah Adem'e secde edin deyince bütün melekler secde etti. İblis secde etmedi. Fikir beyan etti. Ne dedi? Ben ondan hayırlıyım. Onu çamurdan yaratmışsın. Beni ateşten. Onun için ben ondan hayırlıyım dedi. Fikir beyan etti. Allah'ın emri karşısında, Allah'ın kendisi için irade ettiğinin dışında bir tercih yaptı. Allah'ın kendisi için tercih ettiğini, irade ettiğini tercih etmedi, irade etmedi, istemedi onu. Dolayısıyla kibirlendi, Allah öyle buyurdu, kibirlendi, kibrinde direndi. Çünkü Allah bir daha oraya imkan verdi. Neden secde etmedin diye imkan verdi. Özür beyan edebilirdi. Düştüm diyebilirdi. Hata yaptım diyebilirdi. Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Acaba insan gerçekten Allah'ın kendisi için irade ettiğini irade ediyor mu? yoksa bence bana göre mi diyor? Örnek olarak Resulullah Efendimiz Aleyhittüratü ve onunla beraber olanlar bütün peygamberler Allah'ın kendisi için dilediğini irade ettiğini irade etmiştir. Bunun içinde hayatını ortaya koymuş ve canını vermiştir. İman edenler evet bundan emindir. Allah'ın kendisi için irade ettiği mutlak hayırdır. Bununla beraber onun dışında her ne olursa olsun o şerdir, o ziyandır, o kaybediştir, o karanlığa gömülmektir. o Her ne olursa olsun onun için sadece ateş olur. Sadece pişmanlık olur. Evet. Sadece onun için onu alçaltır, aşağıya indirir onu. Allah'ın kendisi için dilediği ise onun için kıymettir, değerdir, şereftir, izzettir. Onun için evet, aşktır, muhabbettir, Allah'a yakınlıktır, Allah'a dostluktur. Onun için Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin fehmetmediği nimetler vardır onlara. Hayal edemediği nimetler vardır onlara. Öyle bir kıymet, öyle bir değer, öyle bir şeref, öyle bir nimet, öyle bir ikram. Eğer insan aklını kullanırsa Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, akletmez misiniz düşünmez misiniz tefekkür etmez misiniz ne de az düşünüyorsunuz nasıl olur da bir kul Allah'ın kendisi için irade ettiğini irade etmiyor ben daha iyi biliyorum ya da başkaları daha iyi biliyor ya da falancalar böyle düşündüler taşındılar buna karar verdiler bu hüküm daha doğrudur böyle bir hayat tarzı daha doğrudur şöyle şöyle yapmak daha doğrudur nasıl diyebilir bir, Allah'ın irade ettiğini inkar etmek vardır. Bir de yalanlamak vardır. Evet, Allah böyle dilemiş ama diyor işte bu zamanda şöyle yapmak lazım, şöyle olmazsa böyle olmaz, şunu şöyle şöyle yapmak lazım ama diyor. O da yalan diyor. İkisi aynı şeydir. Kul iradesini Allah'a teslim etmeden evet, o fena beka tecelli etmeden yani aklını, iradesini, tercihini Rabbine, Rabbinin iradesine teslim edip fena bulmadan o teslim edince ne olur? Allah'ın iradesi onda tecelli eder. Bu farklı bir şey. Önce yapmaya çalışır. Rabbi kendisinden ne istiyor, nasıl istiyor, kendisi için neyi dilemiş, onu anlamaya çalışır, çırpınıyor. Bu onun duasıdır Ve gereğini yapmaya çalışır. Sonra sonra onun iradesi ona tecelli eder. Öyle bir tecelli eder ki her ne olursa olsun Allah'ın kendisi için neyi dilediğini bilir. Başkası için neyi dilediğini bilir. Dilediğinin saf rahmet olduğunu, hayır olduğunu, saf aşktan, muhabbetten tecelli ettiğine şahittir. Şahadet ediyor. Görüyor bunu. Allah ona gösteriyor. Şahit kılıyor onu. Bu kamil manada kuldur. Allah diyen kuldur. Allah'tan başka bir şey diyemez zaten. Onun için velilerle ilgili ayetler indiğinde sahabe soruyor. Ya Allah. veliler nasıl tanınır? Onları gördüğümüzde nasıl tanırız? Ne buyurdu? Onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Neden Allah'ı hatırlatırlar? Çünkü her ne olursa olsun, Allah neyi buyurmuşsa, onun için neyi tercih etmişse, neye güzel demişse onu yapıyor, öyle yapıyor, öyle düşünüp öyle konuşuyor, öyle hareket ediyor öyle olmaya davet ediyor Allah'ın hükmü karşısında gönlü hiçbir sıkıntı duymadan kabul eder kul Rabbinin azameti karşısında kendisi için bir hüküm vermiş ya da bir başkası için bir hüküm vermiş. Nasıl ona itiraz edebilir? Nasıl gücü yetebilir? Gücü yetiyorsa imanı yok demektir bu. takridi iman, iman değildir. Tadılmayan iman, iman değildir. Eğer kul Rabbinin azametini tatmıyor, bunu hissetmiyorsa, kalbi, gönlü örpermiyorsa eğer itiraz edebiliyorsa bence bana göre diyorsa ya da takdiri karşısında feryat ediyorsa sen huzura nasıl gideceksin huzura gitmeye gideceğine nasıl iman etmiştin bugün gitmesen yarın gidersin öbür gün gidersin o yakın o uzak değil ya da sen Rabbini nasıl tanıyorsun nasıl ondan haşyet duyduğunu onu sevdiğini söyleyebiliyorsun. Nasıl ondan daha iyi bildiğini, onun senin için irade ettiğini, tercih ettiğini kabul etmeyip benim tercihim böyledir diyebiliyorsun. Böyle bir durumda, böyle bir şeyi şeytan ususe olarak bize verdiğimizde ne dememiz gerekir? Haşa. Ben Rabbimin benim için tercih ettiğini tercih ediyorum. Benim için sevdiğini seviyorum. Ben onun ilmi karşısında hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Her ne yaparsa yapsın bana düşen bir kul olarak Rabbime boynumu bükmektir. Benim adıma hükmü sen ver, sen irade et, senin iraden senin benim için tercihin, irade ettiğin, benim tercih ettiğimdir. Benim senin huzurunda bir iradem olamaz, bir tercihim olamaz dememiz gerekir. İnşallah irademizi bu şekilde Rabbimize teslim ederiz. Bütün bilgiler, bütün ilimler hepsi bunun içindir. Bunu anlayabilmek içindir. Bununla beraber Rabbimizi tanıyabilmek içindir, anlayabilmek içindir. Rab'imizin vahyini anlayıp bizim için neyi irade ettiğini, dilediğini, istediğini, sevdiğini bilip anlamak içindir. Buna iman edip yaşamak içindir. Elimizi açıp dua ettiğimizde bir irade ediyoruz. Neyi irade ediyoruz? Hayrı kendimiz için hayır olarak neyi biliyorsak onu İrade ettik ve Rabbimizden istiyoruz. Ama duanın sonunda söylememiz gereken şey nedir? Bu istediğim dünyam, ahiretim için eğer hayırlıysa, ikram et ya Rabbi, Değilse, bu istediğimden beni koru, beni muhafaza et, sana sığınıyorum. Beni benden daha iyi bilen sensin. Neyin benim için hayır, neyin şer olduğunu bilen sensin. Neden? fayda göreceğimi, neden zarar göreceğimi bilen sensin. Ben senin kulunum. Onun için hafif olan sensin. Eğer o benim için hayır değilse, şerse beni muhafaza et. Eğer benim için hayırsa sen Kerimsin, ikram et. Sen Vehhab'sın, hibe et. Sen Rezaksın, rızıklandır. Duayı yaparken de böyle yapmamız gerekir. Yoksa, ben bunu istiyorum, bunu ver. Yok öyle olma diyor. Allah'ın iradesi nerede, tercihi nerede? Öyle yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz. Öyle yapıyoruz. Açıyoruz ellerimizi, şunu ver, bunu ver, şuna da şunu ver, bunu da bunu ver, şuna şöyle yap, bunu da böyle yap. E başka bir emri var mı? Anlat. Söyle söyle, biraz daha söyle. Öyle oluyor yani. Yani bu kul mu böyle? Kulluk böyle midir? Rabbimizi böyle mi anladık? Böyle mi tanırdık? <gülüyor> evet, inşallah irademizi Rabbimize teslim edeceğiz. Rabbimizin bizim için irade ettiği, bizim irade ettiğimiz, tercih ettiğimiz olur. Hayatı yaşarken, her nefeste, her anda o neyi irade etmişse, neyi diliyor, neyi seviyorsa öyle yapacağız inşallah. Bir sonraki efal zelle efalidir. Boyun eğdirdi manasına. Allah size hayvanları boyun eğdirdi. Bir kısmını binek olarak kullanırsınız. Bir kısmının etinden yersiniz. Emrinize verdi. Emrinize amade kıldı. Allah sadece hayvanları mı emrinize amade kılmış? Hayır. Her şeyi yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın Emrine verdik, hizmetine verdik. Onun için her şey insana itaat halindedir. Herhangi bir ağacı kesince itiraz ediyor mu? Hayır. Bir taşı kırınca itiraz ediyor mu? Hayır. Suyu başka bir yere yönlendirince itiraz ediyor mu? Hayır. Niye? Çünkü Allah ona boyun eğdirmiş. Kulları için boyun eğdirmiş. Kuruma kurumun emrinde ol demiş, boyun eğdirmiştir. Buna karşılık ne istiyor Rabbimiz? Bizim için neyi irade ediyor? Her şeyi sana boyun eğdirdim. Hadi sen de bana boyun eğ. Ya Rabbimize boyun eğeriz? Huzurunda arziyetimizi, zayıflığımızı, hiçbir gücümüzün olmadığını anlar, boyun eğeriz ya da baş kaldırır, itiraz ederiz. Kibirleniriz. Bence bana göre deriz. Neden ısrarla o kadar bence bana göre dememek gerekir diyoruz? Çünkü kul ile Allah arasındaki perde o benlik perdesidir. Bencillik perdesidir. Neden o kadar ısrarla Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diyoruz. Allah'ın muradını anlamak lazım diyoruz. Onun bizim için tercih ettiğini, irade ettiğini anlayınca onun muradını anlar. Dolayısıyla muradı üzerimizde gerçekleşir. Gereken çabayı, gayreti sarf edince. Allah'ın nazarıyla nazar etmek diyoruz. Kul iradesini Allah'a teslim edince Allah'ın iradesi kula tecelli edince kul Allah'ın nazarıyla nazar eder ve anlar. Elbette ki önce çabasını, gayretini sarf eder, sonra sonra olan olur. Allah tecelli edince, iradesi tecelli edince olur. Kur'unla beraber o yine bir beşer midir? Elbette ki bir beşerdir. Herkes gibi bir beşerdir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam için Allah öyle buyurdu En beşerün مِسْلُكُمْ De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Zahiri olarak bir beşer. Ama manevi olarak Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği varlıktır. Bu bütün kullar için bu böyledir. Kul iradesini Allah'a teslim edince, evet tecelli ediyor. <gülüyor> evet Allah boyun eğdirdi. <gülüyor> boyun eğdirendir. Başka nasıl boyun eğdirir? Bir musibete uğratır, boyun eğdirir. Allah de, der. Rabbine boyun büktür. Şu anda bu koronavirüsten dolayı boyun eğdirdi mi? Eğdirmiştir. İstese de insan istemese de boyun eğdirmiştir. Boyunu eğmek zorundadır. Kendini korumak zorundadır. Muhafaza etmek zorundadır. Rabbini hatırlamak zorundadır. Her an huzura davet edileceğini hissetmek zorundadır, etmiştir. Boyun eğdirmiştir. Nasıl ki bütün varlığı insan için boyun eğdirmişse insanı da kendine boyun eğdirir. Hüküm benim diyor. Mülk benimdir. Sen oranın sahibi de yetin. Gözle göremediğin bir mikrop gelir ve seni helak eder. Elbette ki Allah yorunda olanlar için bu bir nimet, bu bir ikram, bu uslattır. Rabbine gidiyor. Ama ters tarafa gidenlerin de Allah'tan yüz çevirin, çevirenlerin de onlar için de bu usibet ve beladır. Hep beraber bütün ümmet olarak, insanlık olarak imtihandayız. Birbirimize yardım etmemiz gerekir. Destek olmamız gerekir. Öyle ki kaybetmeyelim. İmtihanı gören Allah'ın bizim için irade ettiğini görelim Rabbimize dönelim Rabbimize boynumuzu bükelim Rabbimiz boynu bük dedi secde et dedi evet aynı şekilde bu fiil ehil hale getirdi ehrileştirdi manasına gelir insan ehlileştirince, ehil hale getirince ne olur? Kul olur. Abd olur. Çünkü o Allah'ın kulü. Kendisine kul olsun diye, boyun büksün diye, secde etsin diye, işittik ve itaat ettik desin diye, itaat etsin diye yaratmış onu. Onun için imtihanları da Öyle görmemiz gerekir. Onun için ne diyoruz? Bize düşen tövbe etmektir, istiğfar etmektir, Rabbimize dönmektir, şifayı Rabbimizden istemektir. Aynı şekilde gerektiği şekilde de vesileye, vesilelere sarılmaktır. Şifayı Allah'tan isterken her türlü vesileye de sarılmamız gerekir. bütün vesilelerin önünde vesilenin vesileyi yaratan Rabbinden şifayı istemektir ya da afiyeyi istemektir. İnşallah insan olarak, ümmet olarak, insanlık olarak bunu böyle yapıp böyle anlayacağız. O dilemeden hiçbir şey olmaz. Hastalığı diledi verdi. Şifayı dileyecek olan odur. Onun için şifayı da ondan istiyoruz. Rabbimize dönüyoruz. Boyun büküyoruz. Tevbe ediyoruz. İstihbar ediyoruz. İnşallah böylece bu musibetiyle yolcalamış olacağız inşallah. Bir de Allah'ın ne kese fiili vardır, tersine çevirir, tersine çevirir. Kime ömür verirsek onun yaşayışını tersine çeviririz. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ fil halk, Onun yaratılışını tersine çeviririz, geri çevirir, ters bilirken bilmez olur, güçlüyken güçsüz olur, Ömrü uzayınca öyle olur. Gücünü kaybeder, görmesi azalır, işitmesi azalır, gücü azalır, hatta öyle ki yürüyemez olur. Allah tersine çevirir. Mülkü onun. Eğer insanın yaratılışını böyle tersine çeviriyorsa, hayatı yaşarken nice şeyleri ters çeviriyor. Mesela zenginken birden kaybedip fakir olabilir. sağlıklıyken birden hasta olabilir. Bir de toptan gelen o tersine çevirme vardır. Şu anda bu hastalık karşısında aslında her şey tersine dönmüştür. İnsanın uyanması gerekir. Ayet olarak okuması gerekir ibret alması gerekir. İnşallah öyle. Yapacağız. Her anda Rabbimiz bizden neyi istiyor, neyi irade etmiş, nasıl düşünmemizi, anlamamızı istiyor deyip Rabbimizle beraber olacağız. Onun yakınlığını tadacağız. İrademizi ona teslim edip asıl irade sahibinin Allah olduğuna Şehadet edeceğiz. Allah'ın vahye karşısında bizim için tercih ettiği hayır, güzellik karşısında fikir beyan etmeyiz. Nefsimizi, arzularımızı, isteklerimizi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi ya da şeytanın verdiği vesveseyi zanlıyı Allah'a şirk koşmayız. Bence bana göre, birilerine göre, şeytana göre demeyiz. Allah bizi, iradesini Allah'a teslim eden, Rabbim ne dediyse o doğrudur, o haktır, o güzeldir deyip iradesini Rabbine teslim eden. Allah'ın benim için tercih ettiği, irade ettiği karşısında fikir beyan etmem diyen kullarından eylesin. Allah'ın kendisi için irade ettiği, tercih ettiği, bununla beraber yarattığı, her ne olursa olsun, her imtihan karşısında, o imtihanın hayır olduğunu, rahmet olduğunu, Rabbinden gelen bir nimet olduğunu, ikram olduğunu, zülcelali vel ikram olan Rabbinin celaliyle tecelli edip, bir ikramda bulunacağını bilenlerden, anlayanlardan eylesin. O celanın arkasındaki nimetin, ikramın mutlak hayır olduğunu, Allah'a yakınlık olduğunu, cennet olduğunu, kendisi için iman olduğunu, kendisi için şeref olduğunu bilenlerden eylesin. Rabbinin muamelesinde eksiklik görenlerden eylemesin. Onu zillet olarak Alçalmak olarak görenlerden eylemesin. Şeytandan gelen vesvesenin, şeytanın kendisi için dilemesinin zillet olduğunu, aşağılık alçaklık olduğunu, cehennem olduğunu, Rabbini kaybetmek olduğunu bilenlerden iman edenlerden eylesin inşallah. Kardeşlerimize muhafaza artık.